da yoneceğim. Ben şey ve Feneau aleykum Geçen dersimizde Muaz bin Cebel radıyallahu anh'unun Kur'an'la ilgili sözünü nakletmiştik. Kur'an'ın işte herkesin okuyacağına dair cahilin, alimin, kölenin, insanın, kadının, erkeğin, çocuğun herkes açacak Kur'an'ı okuyacak. Yani e, bunun da ne musibetlere, ne felaketlere yol açacağını ne yapmıştı? Orada izah etmeye çalışmıştı. Bugün ise bu 23. bab olan fi karahiyeti ahz-i ra'y'e ile ictehad etmek veya ra'y ile amel etmek etmenin kerahiyeti hakkında 206. rivayetimiz oluyor. İbn Mihvel isimli tabiin diyor ki: "Kale kale lil şa İmam Şabi'den biliyorsunuz sık sık söz ettik. "Ma haddethuka ha hā'ulā'i e 'an sallallahu aleyhi ve sellem fekhuf fe İlim ehli veya insanlar Sana Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey söylediklerinde onunla amel et. Kendi görüşleriyle bir şey ortaya koyduklarında ise... Onu al, çöplü at. Ya da herhangi bir mezvel yani Bahçe anlamına da gelen bir köş kullanılmış. Onu al, at demiş. Burada iki şey var. Daha önce izah ettik. Bir, rei meselesi. İçtihat farkını dikkat ederek söylemek lazım. Rei dediğimiz şey, mücerret görüş. Mücerret fikir beyan etme. Yani zanna veya hevaya dayanarak konuşma. Rüşt sahibi olmayan bir akılla fikir beyan etmeye rei, kınanan rei budur. İki türlü rei vardır. Birisi mezmum, kınanmış olan rei. Birisi mahmud olan rei. Mahmud olan rei içtihat. Değil mi? Mahmud olan rei içtihat. Mezmum olan rei ise kitabın ve sünnetin dışında ictihadi olmayan görüştür içtihadın erkanını ve şurutunu kendinde barındırmayan görüşe ne denir? Re'y. Mezmum re'y denir. Kınanmış, zemmedilmiş olan re'y denir. <gülüyor> Bana soruyor. Senin şunu hakkında görüşün nedir? Falan hakkında görüşün nedir? Söyler misin diyor. Neyin görüşü? <gülüyor> Diğer şey ise ilk anlatmamız gereken oydu ama ben da, yani yer değiştirerek anlatıyorum. Sana Resulullah'tan ma haddesuke an Resulullah. Ma haddesuke sana hadefe haddase söz ile Resulullah'tan nakledikler. Yani sahabe diyecek ki ben semi'tu Gibi ya inni semi'tu Resulullah'i ya da qala Rasulullah". Allah Resulü dedi ki. Mesela ya da Allah'ın Resulü falana dedi ki. Bu şekilde bize nakledilen görülen, duyulan bir sahabinin bir sahabiden doğrudan naklettiği hadisler, bunlar senetleri Resulullah mutfasir olan hadislerdir. Ama Resulullah'tan nakledildiği söylenen, herhangi bir kitapta okuduğunuz herhangi bir sözün Allah'a Resulüne ait olup olmadığı belli olmadan ve bu ilmi bilen insanlara veya bu ilmin esası olan, temeli olan kaynaklara arz edilmeden Bukhari, Müslüm, Efendim, Ebu Davud Sunen Nesai, Tirmizi ve Malik Muhtasıbi gibi bu kitaplara arz edilmeden, bunlara bakılmadan bu hadis midir, değil midir diye ne yapmamak lazım? Acele etmemek lazım. Çünkü ha bilinen bir söz, bilinen meşhur bir hadisse ona itirazımız yok. Fakat bugün birçok insan falan kitapta okudum diyor. Şurada şöyle şöyle diyor. Resulullah böyle demiş. Kim nefsini bilirse Rabbini bilir. Şimdi Resulullah böyle bir şey söylemedi. Ama bu hadis nereden geliyor? Bize Şii'adan geldi. Şia nereden uyduruyor bunu? Şia Cibril Aleyhisselam'ın Bedir e, gadir Hum hadisesinde Veda hutbesinden sonra Cibril'in insanlar arasına indiğini, insanların işte Hazreti Ali'ye beyat etmelerini teşvik ettiği, tebrik ettiği, onları işte efendim hadi beyat edin işte bak mübarek olsun, hayırlı olsun deyip insan kılığında yani Resulullah'ın ashabı arasında dolaştığını söyledikleri rivayetlerin sonunda çıkan uydurma bir haberdir. Orada söylenmiştir. Ehli sünnet vel cemaatin hadislerinden değildir. Zaten hadis değildir. Bunu Mustafa Sabit Efendi rahmetullahi fetbalarını, meseleler isimli kitabında güzelce de izah etmiştir. Yani Men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu yanlıştır. Men arefe rabbahu fekad arefe rabbehu kim Rabbini bilirse o Rabbini bilmiştir. Ve Rabbi, Rabbimizi bilmek ancak Kur'an ve sünnetle mümkündür. Kur'an ve sünneti bilmeyen Rabbini bilmez. İki türlü bilmemek vardır. Bir, bir, cehlen, cehaleten marifeti yok. Eksiktir. Çobanım ben. Bilgim ne kadarsa o kadar biliyorumdur. Ama bir çoban helal haramı bildiği zaman Rabbini bilmiştir. Ben akşam koyunlarıma haram yedirmeyeceğim. Öyle çobanlar vardı ki koyunlarını, hayvanlarının ağızlarına ne bağlarlardı biliyor musunuz? Yolda gidip gelirken bunlar altmış yıl önce yaşadığımız, daha fazla değil, Türkiye'de yaşadığımız olaylar. Bütün Alem İslam'da emsali görünmüştür. Hayvanlarını götürüp getirirken ağızlarına torba bağlarlardı. kimsenin ekininden yemesin diye. Neydi bu? Helal. Bir haktı, helal, Allah'ı tazim. Ve men yuazzim şeayirallahi fe inneha min takval <gülüyor> kulub. Kim ki Allah'ın şairini tazim ederse, yüceltirse o kalplerin takvasındandır. فَاِنَّهَا فَاِنَّهُ مِنْ kulub. الْخُلُوبِ وَمَنْ يَعْزِمْ شَائِرَ اللّٰي فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ kulub. O damir-i şe'in oluyor. O kalplerin takvasındandır. O zaman harama dikkat, helale dikkat. Geçiyor adam herkesin penceresine bakıyor. Ne var acaba? Hangi kız var o pencerede? Kadın, güzel bir kadın görebilir miyim balkonda? bakıyor millet. Bu ne iştir? Kimsenin izni olmadan hiçbir şeyini almayacaksınız. Yemeyeceksiniz. Mecbursunuz ölmek durumunda kalmışsınız. O zaman hakkınız olan şey nedir? Karın doyurmak. Ama yükünü tutup gidemezsin adamın malından. Böyle bir şey yok. Onun için nedir? Mesele burada tekrar dersimize dönelim. İnsanlar hakkı hukuku böyle biliyorlardı. Allah'ı biliyorlardı. Allah neyle bilinir? Allah'ın kitabı ile bilinir. Resulullah'ın sünneti ile bilinir, değil mi? Yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve Onlara kitabı, hikmeti öğretir, onları teskiye eder. Zeyd İbn-i Hübem diyor ki, Akbarani Raca İbn-i Ebi Seleme Rahmetullahi Aleyh Kale İbn-i Ebi Seleme, Raca İbn-i diyor. Bana haber verdi. Dedi ki, Kale Semih'tü Abdet'e İbn-i Ebi Lübabe'e yakul Ebu oğlu Abde'nin şöyle dediğini işittim ehli zamani ha'ule la ve la Zamanımızın alimlerinden insanlarından birçoklarının ne bana soru sormalarını isterim ne de ben ben onlara soru sormak isterim. Onların ancak her birinin diyeceği şey eraite eraite. Şöyle olsa ne dersin? Şöyle olsa ne dersin? Şöyle bu olsa ne dersin? on için yani görüş meselesi kişinin buna dikkat edin neden bunun üzerinde bu kadar durmuşlar? es Nisa i 59, değil mi? Ya eyyuhellezina amiru. Değil mi? Ati'u Allah ve ati'u'r-rasule. Ve ulil-emri minkum. Fe in tazaa'tum fi şey'in farudduhu ila'llahi ve'r-rasul in kuntum Zalik ve en güzel Bu ayeti kerimenin mucibince Müslümanlar alimlerimiz hak olmayan şeyi, rüşt olmayan şeyi, hidayet olmayan şeyi, delalet olmayan şeyi hakk'a sormaktan nefret ederlerdi ve bundan hoşlanmazlardı. Onun için sorulan soru ilim talep edecek olan soru sormalı. Müşkili giderecek olan bir soru olmalı. Hakka, hidayete değil mi? İrşad edecek olan bir soru olmalı ki karşılığında gelen cevap da buna münasip olsun. Cehli talep eden bir sorunun cevabı tabi cehli inşa etmemeli. <gülüyor> Abdullah İbni Mesud radiyallahu anhu dedi ki Kale Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellme Hatta bir sizi çekti lene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellme yamen Hattan sun e, ya Hattan sun kal her sevvillah bu do doğru bir çizgi çiziliyor Allah'a Raul sararısının bize tabi oturularken böyle yere çiziyor Sonra خطوطa an yiminihi sonra bu çizginin sağ tarafına çizgiler çekti. Ve an şimalihi sonra sonra sonra dedi ki hazihi subulun bunlar subuldur. Dikkat edin. Dikkat edin. Manası Kur'an ve sünnette tekil gelen şey çoğul zikredildiği zaman zemdir. Muhalifi kastederek ederek çoğul zikredildiği zaman zemdir. Fevihi subulun ala kulli sebilin minha şeytanun yed'u ileyhi. Bunlar süb'ldür. Bu yolların her birisinin başında bir şeytan vardır, kendisine davet eder. İnsanları kendine çağırır. Dikkat edin, bugün bütün alevi İslam'a iyi bakın, geçmişimize de bakın. Ne zaman düşmeye başladıysak, yollar çoğaldığı için düşmeye başladık. Ne zaman cehalete, karanlığa mahkum olduysak, zalim yöneticilerimiz zulmüne maruz kaldıysak, Allah'ın kitabı ve Resulü'nün Sünneti dışında yollar aradığımız için bunlar başımıza gelmiştir. Allah zalim olmadığına göre hak edene verir. hak ettik ki geldi. Şu anda niye hak ediyoruz? Aynı şey olduğu için. sonra şu ayet okudu. En'am suresi 153. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هیچ kuşku ve şüphe yoktur ki bu benim dosdoğru yolumdur. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Sıratı, en büyük, yol, en geniş, cami olan yol. Müstakim olarak size gönderdiğim, gösterdiğim, size arz ettiğim, emrettiğim yolum budur. فَتَّبِعُوا هُوَ لَا تَتَّبِعُوا أَسْبُلَ فَتَفَرَّقَدِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ Öyleyse ona uyunuz. Benim sıratıma uyunuz. Sırat. Bak, dininin sıfatlarını zikrediyorum. Dininin kitabının sıfatları içerisinde. Acaba bugün birçok duyduğumuz isimler var mı? bu busu falanı falanı falanı falanı... ...bunların herhangi birisi var mı? Hiçbirisi yok. Onun için dinin adı Kur'an'da nasıl zikredilmişse din olur. İslam'ın adı Kur'an ve sünnette nasıl anılmışsa odur. Bunun dışında İslam'ın herhangi bir başka isme... ...herhangi bir başka sıfata... ...herhangi başka bir ünvana ihtiyacı yoktur. Kur'an'ı cehaletle suçlarsınız... Sünneti cehaletle suçlarsınız. C-cu. Böyle şey yok. Ve la tettebi'u subul. Resulullahın dediğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Yani o söz tefsir ediliyor. Ve la tettebi'u subul. Yandaki küçük yolculuklara uymayın. Resulullah yolculukları izah etti ya küçük yollar ona uyman diyor Allah Azze ve Celle Resulullah da ondan bahsediyor es-subulden söz ediyor yani Allah'ın sebilinin dışında yolunun dışında bir şeyden söz ediyor eğer bu yollara uyarsanız fe teferraka bikum an sebilihi şimdi dikkat edin bir sebil zikretti Allah Azze ve Celle bir de sırat zikretti Sıra dinin aslı Sebil şeriat Allah'ın dininin ahkamı Adabı Her şeyi Sizi Allah'ın yolundan Ayırır Açık Anlaşılmayacak hiçbir şey yok İmam Mücahit bu ayeti tefsir etmiş. İbn Abi Nuceyh naklediyor ondan. Ve la tattabi'us subul. dedi ki İmam Mücahit "El bid'a ve şubuhat." Nemiş es-subul? "Resulların yollarına uymayın" dedi. yollar. Hı? Şeytan yolu. Şeytanın yolu dedi. Her yolun başında bir şeytan vardır. Kendi nefsine, zatına, dinine, helakine davet eder. Peki ya, bu helakta neyle başlamış oluyor İmam mücahide göre? Bidatler ve şüpheler. Onun için kardeşlerim, kim size bir bidat din diye sunarsa reddedin. Şüpheler. Allah'ın sıfatları hakkında şüphe, Allah'ın isimleri hakkında şüpheler. Kur'an'ın hükümleri hakkında şüpheler, Resulullah'ın hadisleri, sünneti hakkında şüpheler, kim getiriyorsa ona diyeceksiniz ki bu söylediklerinizin hepsi En'am suresi 153. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle tarafından lanetlenmiştir. Bunun üzerinden bereket ve rahmet kaldırılmıştır. وَاَنَّ هَذَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُواۜ Fettabihuhu ona uyunuz. Ve la tetbeu'us subule. Ondan başka hiçbir yola şuju, buju falancı hiçbir yola uymayınız. Ümmetin parçalanması, ümmetin bugün çektiği acı ve ızdırap dinindeki zelenden dinindeki kaymadan dinindeki bidatlerdendir ümmet Allah'a olan tevekkülü Allah'a olan imanı terk etti zayıfladı Yunanistan'dan ders alsın bütün dünya müslümanları bir tek öğrenci öldürüldü 15 gündür Yunanistan halkı Yunan halkı ayakta ama Türkiye'de bir imansız, bir zalim, gerçek te terör dedikleri şey o aslında. Bin kişiyi öldürdüm diyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor. Düşünüyor musunuz zulmü? Nereden geliyor bunlar? Ama kolay. Abdestini al. Sıcak camilerde. Efendim biz... Cami ısıtmıyoruz biz cemaati ısıtıyoruz. <gülüyor> Alttan ısıtmalı camiler. Büyük büyük milyarlarca liralık 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 40 milyarlık avizelerin döşendiği camiler bu ümmetin dinini harab etmiş olan camilerdir. Bu din bunu çi yıkılmaktadır. Ne zaman camiler süssüz? Ne zaman zinet zi Ne zaman tekellüfsüz? Ne zaman kibirsiz? Olursa ve ne zaman tevhid ikam edilirse işte o zaman Allah bu ümmete yardımlarını göklerden ve yerlerden gönderecek. Vallahi lazım bu böyle. Kesinlikle buna katan iman ediyorum ben. Bu iş böyle. Kimse bize zulmetmiyor. Bizim kendimize zulmettiğimiz kadar. Hadise bu. Allah'ın kaderi işliyor. Başka bir şey yok. Demek ki nedir? El bid'u ve şübhat. Şimdi burada bid'atlara ve şüphe şübhata fazla girmeyelim. Bunun açıklamaları ileride gelecek inşallah derslerimizde. Bu zaten kitabı okutmamın amacı bu. Bid'atleri ve şüpheleri anlatıyor. <gülüyor> Amr ibn Yahya diyor ki babamdan onun da babasından şöyle dediğini işittim. Künna neclisu ala Biz Abdullah İbn Mesud'un kapısında oturuyor idik. Ne için oturmaya gidiyorlar? Çay kahve içmeye? Çene çalmaya affedersiniz. Boş kelam konuşmaya asla. İlim öğrenmeye. Kabl salatil ghadati. Öğle namazından önce. Oturur beklerdik. Rahatsız etmemek için beklerdik. Fakat eğer harcamaşeyine mahu ile Mescjide çıktığı zaman küf'e, çıktığı zaman evinden biz de onunla beraber mescide giderdik. Fija Ana Abu Musa Al Ash'ariy Anhu böyle seferlerden birinde, kezlerden birisinde bize ab Şe Ebû Musa el-Eş'arî radıyallahu anhü. Resûlullah'ın seydi sahabilerdendir, biz de onu seviyoruz. "Fekâle Ahraca ileykum Ebû Abdurrahmanî Ahraca ileykum Ebû Abdurrahmanî. Kulnâ le" Yani la henüz çıkmadı. La ba'du. Henüz çıkmadı. Sordu size. Yani çıktı mı? Çıkıp sizinle konuştu mu? Seferlerinden bir yine böyle bekliyorduk kapısında. Ebu ile neşali geldi bize sordu. Dedi ki. Abdü, Ebu Abdurrahman. Abdülay bin Mesud. Sizin yanınıza geldi mi yani? Burada olduğunuzdan haberi var mı? Şeklinde. Onlar da hayır. Henüz ne yanımıza geldi ne de haberi var. Fecelese mu'ana. Hatta karaca. Ebu Musa el-Eş'ari, sahabi, büyük sahabi, alim, fazıl, emir, bizimle beraber oturdu, hatta Karaca. Abdullah bin Mesud çıkınca yakınlar. Felemmâ <gülüyor> Karaca, kumnâ ileyhi cemî'an. Kalkınca, evinden çıkınca hepimiz ona birlikte ayağa kalktık. Fekâle lehu Ebu Musa, ya Eba Abdurrahman Ebu Musa El Eş'ari. Ona dedi ki Ya Eba Abdurrahman Ya söylendiği için Ebu Abdurrahman Eba Abdurrahman olmuştur. Ya Nida olduğu için onu Elif okutur. Değil mi? Ya Eba Abdurrahman İnni ra'ytu fil mescidi Bu çok önemli arkadaşlar. Çok dikkat edin. Bu rivayet Ziyahettin Dağıstani tarafından yalanlanmıştır. Tasavvufi Fetvalar isimli kitabında. Çok önemli bakın. Ziyahettin Dağıstani, Türkiye'de büyük itibar sahibi olan Nakşi alimlerindendir. Bu çok önemli bir hadise. İnni râit fil mescidi Ebu Musa söylüyor bunu. Ey Eb Abdullah Mesud ben mescitte bir anifen emren enkar ve ara. Biraz önce mescitte bir şey gördüm ya da çok yakında bir şey gördüm. Hoşuma gitmedi bunu münker gördüm. Bunun bir benzerini daha önce görmemiştim. Ne olabilir mescitte göreceği şey? Dinleyin. Velem ara, <Gülüyor> velhamdü lillâhi. Elhamd Allah'a aidir. Nedir o gördüğün şey? Fekâle in'işte feseterâhu. Dedi ki eğer yaşarsan sen de bunu göreceksin. Mescitte bir hadise vuku buluyor. İlk defa. Dikkat edin. Ümmetin içinde ilk defa. Medine'de değil. Mekke'de değil. Nerede? Yufede oluyor. Dikkat edin. Kale <gülüyor> dedi ki ra'aytu fil mescidi kavmin hılqan culusen ينتظرون الصلاه في كل حلقه رجل mescitte namazdan önce gelip namaz için namaz için mescitte beklerlerken halka halka oturmuş ve her halkanın başında bir insanın devam edeceğim Vefi كُلِّ حَلَقَةٍ رَجُلٌ Bir tane adam var, onlara başkanlık yapıyor, çavuşluk yapıyor yani. Bugün çavuşluyor o adamı. وَف۪ي اَيْد۪يهِمْ Ellerinde küçük küçük taşlar var. Cemrelerde attığımız taş. فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِئَةً Yüz kere tekbir Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah-u 100 kere tekbir getiriyorlar dikkat edin bugün tarikatların tamamı bu bidatın üzerindedir öyle din kolay kolay yıkılmadı Allah'ın düşmanları bu ümmete kolay kolay galebe çalmadılar galebeyi İlimden uzaklaştığımız için Şehvetlere ve hevalara Tabi olduğumuz için sağladılar Allah onları üstümüze üstün kıldı Yani muzaffer kıldı Galip kıldı Bunun için Fe yekulü hellilumiyeten Yüz kez Allah Allah Allah Allah Allah Allah Bunda ne var hocam Allah demek bidat mı Allah demek günah mı? Sen insana Allah demeyin yasaklıyorsun. Sen Allah'ın zikrine mi karşısın? Yok dedim. Kim Allah'ın zikrine karşısa mutlak kafirdir. Öyle mi değil mi? Ezkuruni. Ezkurkum veşkuruli ve tekfurun. Beni zikrediniz, hiç unutmayınız. Beni hatırlayınız. Bana karşı kafir olmayınız ki ben de sizi zikredim. Azkuru ni, azkorkum, Bana şükrediniz, velayet <gülüyor> azkuru. Şükretmek nedir? Vashkuru lillahi, in kuntum iyahe tabudun. Şükür yoksa ibadet yok. Eğer Allah'a ibadet ediyorsanız ona şükrediniz. Nasılsın diyorsun adamın birisine, bir Müslümana, bir insana, insanlardan basit bir kimseye. Hocam şükürler olsun diyor. Elhamdülillah. İyiyim diyor. Şükürler olsun diyor. Dedim, ne yaptın ki şükürler olsun diyorsun. Böyle misaller yaşadığımız için anlatıyorum. Bunlar yani uydurulma şey sözler değil. Bunlar yaşadığım için anlatıyorum. Şimdi taşındı. Ne yaptın ki şükrettin dedim. E dedi, şükrettim ya diyor mesela sana. O şükür dilin ameli değil. Şükür elin. Kasadakilerin <gülüyor> ibadeti yaşadığımız nimeti tattığımız nimetleri Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın razı olduğu yerde ve yolda harcamanın adına şükür denir. Ve qalilun min ibadiyesh <gülüyor> Allah'ın için demiştir ki: "Qalil ve qalilun min ibadiyesh Kullarımın çok azı şükredicidirler. Elhamdullah dille ve kalple yapılır. Bu da Allah'ı tesbih, tenzi, tevhid, tehlil bunlar hepsi bunun içine girer. Bak ama Abdullah İbn Mesud ne diyecek şimdi? Dikkat edin. Abdullah İbn Mesud çıkışa şimdi bütün ehli tarikin önüne vallahi ve billahi ilk taş atacak olanlar ehli tarik'tir bilmedikleri için bu sünnetten vazgeçmezlerse bu takip ettikleri yollardan vazgeçmezlerse Allah'ın kitabına, resulün sünnetine, ümmetin müçtehit alimleri, imamları, muhaddisleri, fukahası gibi iman edip sahip çıkmazlarsa ilk taşı atan onlar olur. Ama rücu eder, dönerlerse hayır. E Abdullah yok ama ben bu sözü söyledim, bana taş attılar beni kınadılar. Böyle bir şey yok dediler. Ziyahattin dağsılarının dediği gibi tasavvuf fetvalara mı okuyun? Seha yayınları. Neyse uzattım hakkınızı helal edin. Ne diyormuş? Yüz defa tekbir değil mi? Yüz defa tekbir getiriyorlar. Ondan sonra yüz defa Hellilu diyor. Tehlil Allah Allah diyorlar. Ve yakulu sebbihumiyeten yüz kez de subhanallah. Taşları alıyorlar buradan buraya. Yüz tane taş ya. Subhanallah. Bu bitti mi? Yüz defa subhanallah oluyor. Bu tarafa geçirdiler mi? Yüz defa işte tekbir oluyor. Bu tarafa geçirdi, Yüz defa Allah demek oluyor. Kale fe lehum. Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anhu diyor ki Femaza qult Peki sen onlara ne dedin? Qala ma qult lehum şey'an intizara Dikkat edin burada ra'y kelimesi geldi. Bunu da açıklayacağız. Aw intizara emrika. Dedi ki Aptula ibn e, Ebu Musaile Şari ben onlara senin görüşün veya Dikkat edin Veya geldi mi hadiste veya rivayette Buna sigat-ı denir Hastalık sigası Hastalık sigası nedir? Şek etmiştir ravi Acaba Re kelimesi mi orada asıldır? Ya da nedir? Emir kelimesi mi asıldır? Bunda şek etmiş Her halükarda şek etse bile Tabinin büyükleri, alimleri veya sahabi rey kelimesini kullandığı zaman, fakülere soru soran cedelcilerin kullandıkları rey kelimesi kavramı gibi değildir. Senin görüşünü, senin emrini bekledim. Sen ne diyeceksin, ne söyleyeceksin diye seni bekledim. Ben onlara bir şey demedim. hale Abdülay bin Mesut dedi ki herkes bana bakacak hadis okurken muhaddisler hadis okurken birisi başka yere baktığını onu derslerine oturtmazlardı sağında sonuna oynamayacaksın arkadaşından kalem istemeyeceksin şurası neydi ben okuyamadım demeyeceksin anlamadıysan öyle kalacak Sonra tamamlayacaksın. Niye? Bir lafız kaçtığı zaman o adamlar bilgisayar gibiydi. Dinlediği zaman ne söyleniyorsa ezberliyorlardı. Öyle hafız insanları zeki yani zekanın en üst düzeyindeki adamları alıyorlardı. Muhaddis olarak yetiştirmek için. Hımbılları, tembelleri affedersiniz siz ediyorum. Öyle derslerini alıp da hadis madis okumazlardı. Ama biz bugün ümmet mahvolmuşuz. Perişan bir durumdayız. Bizim için bu dünyanın en büyük ilmi. Bunu da mı terk edelim? <gülüyor> ne yapalım? Nereden bulup getirelim? Kabirlerinden onları ihya edemeyiz ki. Diriltip getiremeyiz ki. Ama okuyarak, dinleyerek, sebat ederek, ezberleyerek, çalışarak ne olur? Değil mi? Attığınız filan mesela bir tohum, çekirdek nasıl kocaman ağaç oluyor? Meyve veriyor, dal budak veriyor. İnşallah bizim atacağımız çekirdeklerle zamanla belki bir şeyler olur. Kale <gülüyor> dedi ki e fele an Madem onların böyle yaptığını sen gördün ey Ebu Musa eş'ari sen onlara kendi günahlarını seyyiatlarını hatalarını saymalarını emretseydin ya Onlar Allah'ın isimlerini de yüz kez sayacaklarına Allah ekber la ilahe illallah subhanallah diyeceklerine yüz kez o şekilde halka halka her halkanın başına bir adam Onlara o talimatı veriyorsun. Onların öyle yapacaklarına, sen onlara deseydin ya, günahlarını saysalardı. Benim günahım şu günahım var. Benim bu günahım var. Benim bu günahım var. Kolayımıza geliyor değil mi o Çünkü açıklayamayız. وَضَمِنْتَ لَهُمْ اَلَّا يَضِيعًا مِنْ Günahlarını saydıklarında da bunun hasenat, onların hasenatlarından, iyiliklerinden, imani iyilik yani. Güzellik falan değil yani. Şimdi işi romantizme, edebiyata, boş sözlere tahvil etmeye çalıştık. Örtü bile şıklının ölçüsü oldu. Tesettürün örtü, himar, başörtüsü. O bile şıklığın sembolü oldu. Şık bayanlar, şık Müslüman hanımlar. Kimin için? <gülüyor> Dışarıda şeytanın şehvetine susamış, şehvetinden kudurmuş köpekleri var. Bir sürü alçak insan bu toplumda yaşıyor. Kimin için şık giyinecek Müslüman hanım? Lillahi ve lirasulihi. Allah ve Rasul için mi? Süb. Çok güzel. Fimme mada ve madayn ma hatta ata halaqatan min tilka Böyle yolda konuşup giderken gittik cami-i mescide. O halkalardan birisinin başına geldik, durduk. Feyakafe aleyhim. Dimdik tepelerine geldik. Fakala dedi ki: "Ma ara kum tsnoun? Sizin bu yaptığınızı gördüğüm şey. Ben tercüme yapıyorum tam ibareyi söylemiyorum. Yani kırık tercüme yapıyorum size. Yapmakta olduğunuz veya yapmakta iken sizi gördüğüm şey nedir? Yani ne yapıyorsunuz? Sizi görüyorum ki bir şey yapıyorsunuz. Bu yaptığınız şey ne? Gailu ya be Tabi Abdullah bin Mesud'u tanımazlar mı? Hepsi tanıyor. Hocaları, üstadları. Hasanna bihi etekbire ve tehlile ve tesbih Bunlar taşlar. Küçük küçük taşlar. Çakılcıklar. Ne yapıyoruz? Bununla tekbiri, tehrili ve tesbihi sayıyoruz. قال fa'uddu sayyatikum hadi gunahlarınız da sayın Birden yüze kadar yani fa ana daminun ben size garanti vereceğim en la yabi'a min hasenatikum şey'un size garanti veriyorum ki günahlarınızı sayarsanız sizin imanı amel salih ameli. hasenat o hiçbir hasenatınız zayi olmayacak veyhakum ya ummet Muhammed veyhakum ya ummet Muhammed size yazıklar olmuş ey Muhammed'in ümmeti vey Araplarda çok başına ağır acı Felaket gelen bir insana, kişiye söylenen bir şeydir. Ya da çok kötü bir şeyi hak eden, yani insanlara işlenemesi, işlememesi gereken bir cehaleti işleyen bir kimseye hitap edildiğinde "Ve hak edenir Yazıklar olsun sana. Ma esra'a helaketukum Ne çabuk helak oldunuz? Allahu ekber. Ne çabuk helak oldunuz? Yıl kaç? Yıl kaç? Hicri kaç? Hicri 45-50 o civarlar. Yani o aralar 40 ile 50 arası veya 40 ile 56 la arası. Ma esra'a heleketukum Hâulâ'i ashab-ı nebiyyüküm mütevâfirûn Bakın onlar yani şu anda yaşayan sahabeler kastederek söylüyor. Resulullah nebinizin ashabı hala çok var, hala hayatta çokçası yaşıyor. Ve evet. hadihi thiyabu lem tabla. İşte bu elbisesi yani görünen şeye de işaret etmek için söylemiş olabilir man işaretle olabilir. Bakın Allah'ın el- elbi, Resul'ünün elbiseleri hala çürümedi. Yani nasıl diyeyim? Eskir ya elbise. Eskime de hala. Hala yeni duruyor Resulullah'ın elbiseleri duruyor. Ve eniyetu lem tuksar. Elbiseleri henüz sapsa eskimiş değil abdre saldığı su itiği kapları kırılmış değil bu vevi nefsi biryedi nefsim elinde olan Allah'a kasem ederim ki inne kumlehala milletin hiyedamin milleti Muhammed'in bu ev mufteti Huba bir <gülüyor> dalaletin Vallahi nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz ya Muhammed'in dininden çok daha iyi bir şey üzeresiniz, bu mümkün mi? Veya dalaletin kapısını açanlarsınız. siz mezhepsizler, siz evliyayı inkar edenler, siz Vahabiler, Abdullah İbni Mesud kim? <gülüyor> Allah'tan haya etmeyen ve korkmayan bu insanlar, Allah'ın Resulü'nün sünnetinin düşmanları. Vallahi ve billahi, Ümmetin bugün bu sapkınlıklar ve dalalet kadar karşı karşıya kaldığı başka hiçbir sapkınlık ve dalalet yoktur. Vallahi ne Amerika, ne İsrail, ne İngiltere, ne Fransa bize güç getiremez. Vallahi bu ümmetin imanından hepsi nükleer silahtan daha çok korktukları gibi korkuyorlar. Ama şu anda cübbeli ve sakallı yüzlerce yüzlerce insanı Amerika davet ediyor, satın alıyor, muazzam paralar veriyor onlara. Siz Abdullah İbn Mesud'un kızdığı bu halkaları var ya, onları yeniden ihya edin diye. Bu devlet de onlara destek oluyor. Bunu bileceksiniz. Kur'an'ın ayakta durması, ihya edilmesinin en büyük düşmanları Ahireti inkar eden Allah'ın ayetlerini inkar edenlerdir. Neyle karşı karşıyayız? Hani takmalarımız Allah'a ulaşacaktı? Ulaştı mı? Var mı ki? Varsa ulaşıyor. Ulaşmıştır. Ya yoksa? Abdullah İbni Mesul'un söylediği size bak. Şimdi neden elbisesini zikir etti? Ben oradan ince bir şey yakaladım. Doğru da olabilirim, yanlış da olabilirim. Bakın elbisesi yırtılmadı. Kabı kırılmadı. Siz onun dinini yırttınız. Siz onun sünnetini kırdınız. Öyle mi değil mi? Sakalını dolaştırıyorlarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cami, cami, mescit, mescit Türkiye'nin her tarafında. Şişelerin içine koyuyorlar, gül yağının içinde duruyor. Öpüyorlar, kaşlarına alınlarına sürüyorlar. Merasimler yapıyorlar, törenler yapıyorlar, salavatlar getiriyorlar efendim. Arefe günü, tabii böyle bir şey olmaz. Arefe günü herkes şehirlerde, büyük merkezlerde Sakalı Şerif ziyareti yaparız. Yani şimdi öyle bir şey ki, bir şey Resulullah'a nispet ediyorlar. Resulullah'a nispet edilen şey zaten aziz, zaten değerlidir. Sen böyle bir değer şeye nasıl karşı çıkarsın? Şimdi ne oldun? Resulullah'ın sakarlığına düşman oldun. Resulullah'ın sakarlığının teline düşman olan kendisi de düşmandır. Anlaşıldı mı? Nasıl siz mezhepsiz, vahhabi, dinsiz hatta oluveriyorsunuz? Türkiye'de bize yapılan iftiraların kökeni ne? Kaynağı ve sebebi Ne? Ebu Musa'l-Eş'ari ve Abdullah İbni Mes'ud'un vakasının devamıdır. kimse iftira etmiyoruz. Bütün Müslümanlar kardeşimiz. Ama Allah'ın dini ve Resul'ün sünnetini ihyası için kardeşimizin hatasını söylemek zorundayız. O da benimkini söyleyecek. <gülüyor> bu el olmadan bu yıkanmıyor arkadaşlar. Ya da şu iki parmaktan birisi olmadan diğerini yıkayamıyorsunuz. Suyun altına tutsanız. Ya da bunu tutacaksın ama yine hareket ettireceksin. Bir fiil lazım yine. Şimdi kim kime nasihat edecek? Niye etmesin? Yapmak mecburiyeti var mı, yok mu? Niçin kapılarımızı kapatıyoruz kardeşlerimize? Hayır. Baki kardeş de anlattı dün biraz. Yani işte onlar şöyledir, onlar böyledir, onlar kafası taş gibidir, onlara bir şey izah edemezsin. Onları ikna etmek mümkün değildir. Onlar inatçıdır. Onlar şudur, onlar budur. Yani açık bir düşmanlık, acayip bir düşmanlık Müslümanlar arasında cereyan ediyor. Tohum ekiyorlar, fitne tohumlarını her gün ekiyorlar. قال <gülüyor> والله يا عبد الرحمن mâ eradnâ illel hayrâ o üzerlerinde dikildiği bir başka rivayette de siz beni tanıdınız mı diye sorar bu Ahmed İbn Hanbel'de de geçer dediler ki ey Abdurrahman'ın babası mâ eradnâ illel hayr vallahi biz bunu yaparken hayırdan başka bir şey dilemedik yani bizim kastımız Resulullah'ın sünnetine muhalifet ne de dalalet inşa etmek değil. Peki niçin yapıyorlar? Hayır niyetiyle bakın. Hani diyoruz ya iyi niyet. İyi, i̇yi niyetle bunu yapıyoruz. Kale Abdullah-ı Bilmesud ve kemmin muridin lil <Sessizlik> hayri len yusibahû Hayrı irade edip, hayrı arzu eden, elde etmek isteyen nice insanlar vardır ki asla o hayra ulaşamayacaklardır. Yani burada demek istiyor ki, siz böyle bir fiil işliyorsunuz, sizin sonunda hayra ulaşmanız mümkün değil. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haddesena enne kavmen yakraûne'l-kurâne. La yujawizu taraqihim ve yimullahi ma adri la'alla aktherahum minkum thumma tawalla anhum Vallahi gör ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an okuyan bir kavmin Kur'an okuyan bazı nice kavimlerin çünkü kavmen nice anlamına gelir belirsiz nice kavimler çıkıp Kur'an okuyacaklar ki okudukları Kur'an onların şu köprücük kemiklerinden aşağı inmeyecek kalplerine inmeyecek yani iman onlarda hayat vesilesi olmayacak Kur'an okudukları Kur'an onlara iman vermeyecek Allah'a yemin ederim bilmiyorum. Onların çoğu sizden olacak. Allah'a yemin ederim ama kat ile bilmiyorum. Yani korkarım ki sizin çoğunuz onlardan olacak. Fakala <gülüyor> Amr ibnü Selame, Amr ibnü Selame dedi ki. Ra'ayn amma ulaiha al-hilqi yuta'inun na yuma an Nahrawani Bu hadisin isnadı cehittir. Mecmu'u'z-zawayidi de nakledilmiş. Amr ibn için Yahya ibn Ma'in demiştir ki o fika güvenilir bir alimdir. Vallahi diyor Amr ibn Seleme Nehrivan günü Hazreti Ali ile beraber iken haricilerle savaşımızda kılıçları ve mızraklarıyla bizlere bizleri yaralayan ve bizleri öldürenler o camide oturanlardı. Bu hayrinin hocası İmam Darimi rahmetullahi aleyh bunu naklediyor. Arkadaşlar bu hadis bu rivayet bize birçok şey öğretiyor değil mi? Ve hak din üzere olduğumuzu gösteriyor bütün dünyaya. Ama siz yoksul, fakir, kimsesiz, servetsiz, parasız, fabrikasız, gemileri olmayan, fabrikaları olmayan, partileri olmayan, tarikatları olmayan kimseler olduğunuz için Türkiye'de hiçbir itibarınız yok. Siz... Boğazlarda lüks Amerikan bari yanılarda oturmuyorsunuz. Oralarda hanımlarınızın kollarında altın ziynetler, boyunlarında altından silsileler, zinetleriyle birbirlerine karşı tefahur iftihar edip zühd ve tasavvuf hayatı yaşayan insanların hayatını yaşamadığınız için siz onlar gibi değilsiniz. Onlar gibi olsaydınız sizi de kimse affetmezdi. Siz Kabe'ye gittiğinizde döndüğünüzde vitri kaza etseydiniz sapık vahabiler buna yeni uçakları deseydiniz bak herkes sizi ne kadar çok sevecekti. Halbuki İngiliz dediğinle neyle yönetildiğimizi bir kıyasla kimseni yönetiyor? İmamlarını kim tayin ediyor? Hı? İmamların maaşı nereden geliyor? Cumaya gidiyorsun. Ne anlatılıyor? Allah var mı hutbelerde? Vallahi Allah yok. Allah yok o hutbelerde. Resul yok, İslam yok, tevhid yok hecele haya ve izan yok mu sizde hiç insanlar? Kardeşlerinizi arkadan vuruyorsunuz. Madem İngilizler sömürmüş, İngilizler ezmiş, merhamet edin. Onlar da sizin aleyhinize dua etsinler değil mi? Allah'ım Müslüman Türkleri daha ziru zeberi zelil ile Avrupa'nın, Rusya'nın, Amerika'nın, Bulgaristan'ın Avrupa, Amerika Bulgaristan Avrupa Birliği'nin ayakları altında ezdiği Arap helaket onları diye dua etsinler mi? Demek ki biz böyle ediyoruz ki. Nasıl olacak? Ondasına Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanel Rahim Malik yevm'tin na'budu Kiminle beraber İyyâke na'budu yapıyormuşsun sen Allah'a ibadet etiyormuşsun Müslüman. Sana ancak ibadet ederiz. Kimsin? Sen kimsin? Ya sizler, bizler kimiz? <gülüyor> Bir Türkler, bir İranlılar Müslüman. Başka kimse Müslüman değil. Korkunç bir vahşet, Allah'ın dinine vurulan muazzam, müthiş bir darbe. Müslümanlar bu cehaletten ne zaman mı yanacaklar? Evet, bundan fazla uzatmayayım. Bir. Ribayet daha var burada. Yine Abdullah İbn Mesud radiyallahu anh'dan geliyor. Diyor ki: "İttabiu ve la tebtediu fekad sizden öncekilere tabi olun. Kur'an'a, sünnete, sahabeye tabi olun. Ve la tebtediu sonradan bidat ihdas etmeyiniz. İttiba nedir? Kitaba, sünnete, Değil mi? Tabi olmaktır. Kitaba sünnete tabi olan yollara tabi olmaz. Kitaba sünnete tabi olan şüphelere tabi olmaz. Şüpheler üzerine din bina etmez. Resulullah bir şey söyledi. Resul, Hazreti Ali de aşka geldi. Cezbeye geldi. Kalktı dönmeye başladı. Oradan kalmış bu. Vallahi kardeşlerim, Şeb-i Arus'un son törenini izleyenleriniz oldu mu? Ben çok, ben çok nazipliyim. Celaleddin, Rumiye, Mevlana diyorlar değil mi? He, tabii, o muhatap bir zahirde bir şahıs olur da ona ya Mevlana dersen Efendimiz, Üstadımız anlamında Araplar kullanır değil mi? Caizdir. Fakat hafız bir sure, sureden bir yer okuyor. Bakara suresinden bir yer. İsimler arasındaki cinas seci' ve benzerliğe dikkat ediniz. Neyi okuyor? Amen'e Rasulü okuyor. Amen'e Rasulü'yü bir okuyun bakalım. ''Ente Mevlana'' diyor. Allah-u Ekber, sen bunu Allah'ını kastettin, Celaleddin, Rumiyi mi kastettin ey Hafız? Yarın Allah Azze ve Celle demez mi? Adı, lakabı Mevlana olan bir adamın yanında, bir adamın kabrinde, yılbaşının, işte doğumunun, ölümünün kutlanması, her anılması, her neyse. Sen orada benim ayetimde zikrettiğimde... Mümin kullarının, meleklerin bana söyledikleri, bana ait olan bir sıfatı ve ismi, sen nasıl Celaleddin Rumi'nin ismine denk düşürerek okulun dese ne yaparsın? Helak oldun. Bütün ahiretin gitti senin Peki la orada kastettiği kişi Mevlana değilse, fesurna alel kavmil kafirini de doğrudan doğruya, Allah'ı kasteder gibi kastetmiş midir? Eğer orada Mevlana Allah'sa doğru söylemişsen Fensuruna kafirin diye okuduğun o ibare, o cümle var ya, karşında birçok kafir üzerine bizi üstün kıl dediğin halde ona da iman ediyor musun? Mesele bu kadar. Hak ile batın Güneş ile gece gibi Hak güneş gibi Ama batıl karanlık Ve maalesef bugün Müslümanlar batıla davet ediliyor Batıl için mücadele veriliyor Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın, Avrupa'nın korkusundan Allah'ın dininden her gün bir şeyler terk ediliyor Dinimizden yavaş yavaş aslından çıkıyoruz kardeşler Avrupa Birliği budur. Bu maksatla bizi onların yoluna davet ediyorlar. Halbuki Allah bizi kitaba, Resulüne itaate davet ediyor. Allah cümlenizden razı olsun. Selamu alaykum ve rahmetullah. <gülüyor>